Benim bir kuşum kaçmış. Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin bir müridi vardı. Bir gün onu insanların yüzüne bakamayacağı bir hata işlerken gördüler. Mürid çok mahcup oldu. Ve o günden itibaren de dergaha bir daha uğramadı. Bir gün Cüneydi Bağdadi Hazretleri bazı müridleriyle çarşıda sohbet ederken, Bu müride gözü ilişti. Mürit görüldüğünü anlayınca hemen gözden kayboldu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri sohbet ettiği müritlerine döndü. Artık serbestsiniz dedi. Benim bir kuşum kaçmış. Kimse olup biteni anlamadı. Bunun ne anlama geldiğini idrak edemedi ve yanından ayrıldılar. Derken Cüneydi Bağdadi Hazretleri müridinin peşinden gitmeye başladı. Mürit her ne kadar uzaklaştıysa da Bir çıkmaz sokakta sıkıştı kaldı. Şeyhinden de çok utandığı için yüzünü dönüp bakamadı ve yüzünü duvara vurdu. Cüneydi Bağdadi Hazretleri, ''Neden kaçıyorsun? Nereye gidiyorsun?'' dedi. Mürit, başını duvara vurduğu zaman şeyhi asıl o vakit işine yarar. Mürit, Cüneydi Bağdadi Hazretlerinin şefkatli nazarı ile rahatladı. Mürşidinin elini öptü ve dergeha döndüler.